1073, numaralı konu, İbni Ömer'in, kaderi yalanladığını işittiği bir dostuyla mektuplaşmayı kesmesi, evet, İbni Ömer'in kendisiyle mektuplaştığı Şamlı bir dostu vardı, onun kaderi yalanladığını öğrenince son olarak şöyle bir mektup yazdı, duyduğuma göre sen kader hakkında ileri geri konuşuyormuşsun, sakın bir daha bana mektup yazayım deme, çünkü ben Hazreti Peygamber'in, ümmetimin içerisinde bazı kimseler olacaktır ki bunlar kaderi yalanlayacaklardır, buyurduğunu işittim.